Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, açık düşmanı olan bir insan değildir onun insanlığı ve şahsiyeti üzerinde, düşmanları bile olumlu şeyler konuşmuşlardır. Haşa, Muhammed kötü adamdır, yalan konuşur, zulmeder, kimse dememiştir. Onu sevmeyenler, şeriatından dolayı sevmemişlerdir. Kendisi, iyi bir insan, şeriatı iyi değil demişlerdir. Dolayısıyla, onu, amcası Ebu Talip'ten, en ağır düşmanlarına kadar, herkes, iyi insan, güzel insan, tatlı dilli insan olarak, peygamberliğinden önce de, peygamberliğinden sonra da, öyle tanımışlardır. Bugün, veya yarın, bir insanın, Muhammed Aleyhisselam çok iyi birisidir, narin bir insandır demesi, çok farklılık, veya takdir etmişlik göstermesi değildir. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın Resulü olarak sevenler ancak gerçekten sevmiş olurlar. Bu ayrımı özellikle hafızamızın bir kenarına kaydetmemiz lazım. Bu bize bir başka açıdan da lazım olacak. İş yerlerimizde veya evlerimizde Peygamber aleyhisselam efendimizin mescidinin ravzasının fotoğraflarının bulunması bizim camilerimizin duvarlarında ya da evlerimizde lafz celal ve Muhammed kelimelerinin aleyhissalatü vesselam hat levhası güzel bir şekilde yazılmış olması bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gönül bağımızı zor gösterir sinyallerdir. Biz tarihite meşhur bir insan insanlığa çok hizmetler yapmış birisi çok Değerli bir insan diye sevmiyoruz ki onu. Onun şeriatı ile Müslüman olduğumuz için, o Müslümanlıkla da inşaAllah cennet göreceğimiz için Resulullah'ı seviyoruz. Anadolu deyimiyle kara kaşlarına değil, şeriatına hayranız bunun için aziz kardeşlerim bugün artık dünyada her şeyin çizgilerinin netleştiği bir zamanda biz peygamber aleyhisselam efendimizin sözlerini hadisi şeriflerini duvarları süsleyen levhalar olarak kullanmanın veya birilerinin onunla ilgili bir hafta gün toplantı yapmasının, Müslüman olmamızın, Muhammedur Resulullah dememizin yeterli sonucu olmayacağını anlamaya mecburuz. Muhammedun Resulullah diyen için, duvarlara Muhammed yazan levhaları asılması mahallemizde şehrimizde onun doğumuyla miracıyla filanca olayıyla hicretiyle ilgili bir toplantı yapılması Allah'ın bizden Muhammedun Resulullah demiş insanlar olarak beklediği şey değildir Ebu Talip Bunları yaptı, işe yaramadı. Koca Ebu Leheb, Tebbet yeda Ebi Leheb, eli kurusun şunun, diye Allah'ın Kur'an'ında lanet ettiği Ebu Leheb, aziz kardeşlerim, kutlu doğum haftası kutladı demeyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu esnasında hizmetçisini görevlendirmiş birisidir. 1400 sene sonra doğum yapmak filan değil. 1400 sene sonranın kutlaması değil. O gün Ebu Leheb'in hizmeti vardı o işte. O gün yeğenim doğuyor diye hizmetçisini gönderdi. Çiçek miçek değil, filan katıldı. Eli kuruya sıcağı adam olmaktan kurtulamadı. Çünkü Allah alkış istemiyor peygamberi için. Allah peygamberine destek kampanyası istemiyor. Sosyal medya kampanyası istemiyor. Propaganda istemiyor. Allah peşinden gidilsin istiyor peygamberinin. Sallallahu aleyhi ve sellem evlerimiz sünnet evi olsun istiyor Müslümanların yetiştirdiğini zannettikleri adına ilim bilim adamı dedikleri insanların bile onun sünnetini hafife aldıkları ilim adamı vasfıyla yazarlık çizerlik vasfıyla ve köpeklere agaret etmiş peygamber, böyle şey olur mu? Şu sözü niye söylemiş peygamber, yakışmış mı ona? Deme cüretini camilerde verdikleri, konferanslarda gösterebildikleri bir zamanda, biz melekleri, Resulullah'ı sevdiğimize inandıramayız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oyun oynarken, veya eğlenceyle evde meşgul olurken bir sebeple Rasulullah, Muhammed kelimeleri kullanıldığında evde 5 yaşındaki çocuktan 85 yaşına kadar ihtiyar olan herkese kadını ile erkeğiyle o evde oynarken. Eğlenirken, bilgisayarla meşgulken olsa bile, Muhammed ismini duyduktan sonra herkes sallallahu aleyhi ve sellem diyorsa, o ev sünnet evidir. Resulullah'a iman edilmiş bir ev olduğu belgelenmiş evdir. Toplantılara havale edilmiş sevgimiz, şefaat celp eden sevgi değildir kıyamet günü. Toplantıdan toplantıya değil, dakikadan dakikaya taşınan sevgi, Allah'ın bizden istediği sevgidir. Aziz kardeşlerim, evlerimizde, Medine resimleri bulunması, büyüklerin, Umre'de çektirdikleri hatıra fotoğraflarını arşivlemiş olmaları, hatta Medine'den getirdikleri çok değerli bir tesbihi, her namazda misafirlere gösterip bunu Medine'den almıştık demeleri, hatta Medine'den aldıkları hurmayı senelerce buzdolabında saklayıp, Medine hatırası diye kullanmaları, bizim için gerçekten değerli şeyler. Şu fotoğrafa bak ya. Ne kalabalık cami. Allah, minareye bir bak. Demek, avutuyor olabilir. O minarelerin, o büyük caminin, çamur olduğu, çakılla döşendiği, bir arazide İslam devleti kuruldu. Allah'ın sizden razıyım dediği ashab-ı kiram, o görkemli minarelerin dibinde namaz kılmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fotoğrafını da, mescidinin fotoğrafını da görmediler. Bir kere beş kere Resulullah'ı gördüler belki ama, fotoğraflar, resimler yüreklerine nakş oldu. Hayatlarına şekil verdiler. Dinledikleri hadisleri, Allah'tan gelen, ikazlar olarak gördüler. Peygamber sevgisi onlarda, Seccadede, Duvar halısında, Duvar resimlerinde değil, Yüreklerinde görüldü hepimizin nasıl peygamber sevilirmiş diye, örnek olarak görmesi gereken bir hatırayı sizinle paylaşmak isterim kardeşlerim. Abdullah ibn Zeyd isimli sahabi, hepimiz dikkat edelim. Evlerimizi sünnet evi, Resulullah evi sallallahu aleyhi ve sellem yapmanın, mümin, sünnet ehli çocuk yetiştirmenin, heyecanını verecek bir örnek olarak dikkat ediniz Abdullah İbni Zeyd ensardan bir zat bahçesinde elinde kazmasıyla çalışıyormuş uzaktan oğlu bağırmış baba baba demiş buyur oğlum demiş çok kötü bir haberim var Resulullah öldü demiş sallallahu aleyhi ve sellem Kazması elinde dikilmiş. Allah'ım demiş. Eğer ben bugünden sonra Resulullah görmeyeceksem, bu gözlerimi kör et, lazım değil bana başkasını görmeyeyim demiş. Ve gözleri kör olmuş. Eğer Resulullah görmeyeceksem, bu gözler bana lazım değil. Yılın bir haftasını peygambere ayırma şuuru bu şuur değildir. Gönül isterdi ki, Keşke, Ravza-i Mutahharan'ın ve Mescid-i Nebi'nin fotoğrafını bu eve asmayın. Ben o fotoğrafı göremiyorum. Görünce tansiyonum yükseliyor bir gün kalpten giderim, bu fotoğraf bu evde olmasın, diyebilseydik keşke. Keşke. Keşke, Medine fotoğrafları, bizim için, teselli yerine, heyecan kaynağı olsaydı. Keşke, Umre'ye giden bir Müslüman döndüğünde, seneye oradayım inşallah, çok güzel oldu bu umre, diyecek yerde, ben tekrarına dayanamam onun, diyebilseydi. Keşke, Ravza ziyaretinden sonra, ambulanslarla, yoğun bakıma kaldırılan, Müslüman haberleri duysaydık. Cep telefonuyla, Ravza'nın önünde, fotoğraf çektiren, peygamberle aynı karede fotoğrafı olan, hacı numaraları yaptırmasaydık keşke. Kardeşlerim, şüphesiz, Umre'nin, Ravza ziyaretinin, haşa, maazallah, basitliğinden söz etmiyorum, azametinden söz ediyorum. Böyle değildi bunun aslı diyorum. Şimdi bugün, evlerimizin ki, biz o evlerden dirileceğiz kıyamet günü. Yaşadığımız evlerimiz, bizim kimliğimizi oluşturacak. O evlerdeki ahengimiz, o evlerde soluduğumuz, aldığımız nefeslerimiz, bizim mümin kimliğimizi oluşturuyor. Kardeşlerim bugün, oturup her birimiz, eskimiş mi mobilyamız, zaten haftaya annemler gelecek, yaşlı kadını bu eski mobilyanın üstünde mi oturtacağız der gibi, biz şu kadar senedir evliyiz. Allah'ın nimetiyle evimiz, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız oldu. Koltuklarımız, eşyamız, mobilyamız, tabak takımlarımız, perde dekorularımız, halılarımız, ev eşyamız. Bunları düşündüğümüz gibi Allah'ın nimetiyle kurduğumuz yuvalarımızın ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yansıttığını, sünnetinin eşyamızda, evimizde, duvarlarımızda, eylemlerimizde, konuşmalarımızda ne kadar hissedildiğini tefekkür etme zamanıdır. Oturup evlerimizde eşlerimizle, büyük çocuklarımızla, Bugüne kadar Resulullah bu evde ne kadar vardı sallallahu aleyhi ve sellem diye bir inceleme başlatalım. Sonra da eğer bugün Resulullah öldüyse ben bu gözleri niye kullanayım ki artık? Onu göremeyeceğim bu dünyada gözler bana lazım değil diyen adamlar gibi. Belki gözümüzün kör olması için dua etmeyelim. O ihlası yakalamak çok zor. Ama sabahı ve akşamında Resulullah'ı yanı başımızda hissettiğimiz aleyhissalatu vesselam evimiz niye olmasın? Hem gözümüz bizimle kalsın, gözü nimet olarak kullanalım, ellerimiz, ayaklarımız, çocuklarımız, eşlerimiz Allah'ın nimeti olarak bizimle kalsın. Resulullah da kalsın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evlerimizde, böyle bir, kampanya başlatalım. Peygamber aleyhisselam efendimizi, yanı başımızda hissettiğimiz kampanyalarımız olsun. Asla, bugünden itibaren yüzde yüz, Abdullah İbni Zeyd'in evi gibi olacak bu ev diye bir iddiada bulunmayalım. Çok, Derbeder olmuş evlerimiz, sokaklarımız, anlayışımız, köylerimiz, şehirlerimiz var. Çok yol kat etmemiz gerekiyor. Birden değil, ama büyük bir heyecanla, Resulullah'a dönüş kampanyası başlatalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman? Hemen, hemen, şu andan itibaren Resulullah'lı evlerimiz olsun aleyhissalatu vesselam. Evet bu 24 saat evimizde Riyazu Salihin okunması demek değildir. Yine haftada bir Riyazu Salihin okunsun. Biz bilgi hamallığı değil pratik güzelliği olsun isteriz. Bu sebeple kardeşlerim bizim evlerimiz bir Allah'ın farzlarının yaşandığı evler olsun. İki yansın ama haram girmesin evimize. Resulullah'ın haram dediği bir şey evimizde olmasın. Diyelim ki yanmaktansa ebediyen cehennemde kül olmuş evimiz olsun da Haram girmiş evimiz olmasın. Alkolünden, zinasından, fuhşundan, kumarından vesairesine kadar bir şeye Allah haram dediyse o bizim evimizde olmasın. Sünnet evini tarif ediyorum. Bir, farzlarda eksiği olmayan evimiz var. Elhamdülillah, namaz eksiği yok bu evde. Elhamdülillah oruç arızası yok hamd olsun diyebilelim 2 haramlardan korunmuş evimiz olsun üç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinin tamamını yapamasak bile sünnet derdi olan çocuklarımız olsun sünnet sadece erkek çocuklara geçirilmiş bir ameliyattan ibaret anlaşılmasın evimizde Bir misafir benim 10 yaşında çocuğumu önüne oturttuğunda onunla muhabbet ederken yeni tanıştığı için sünnetli misin diye sorduğunu var kabul edelim. Yavrumuz dönüp amca hangisini kastediyorsun? Misvak mı kastettiniz? Tuvalete sol ayakla girmeyi mi kastettiniz? Sabah kalkınca ayetel kürsü okumayı mı kastettiniz? Desin çocuklarımız. Ey Rabbim sen de o gün şahit ol ki, Abdullah ibn Zeyd, Resulullah'ı görmeyeceksem gözlerimi al ya Rabbi dediği gibi, o şuurla çocuk yetiştirdik demektir. Ama misafir, sünnetli misin yavrum dediğinde, tatilde yaptıracak babam diyorsa, bizim evimiz tören evidir, sünnet evi değildir o zaman. Yavrumuz, diş temizliğinden, taharetten tuvalete giriş çıkıştan okunacak dualardan sabah namazının sünnetini kılmaktan 10 yaşındayken bilgi sahibi olup evet amca babam kadar değil ama sünnetlere dikkat ediyorum eve sağ ayakla giriyorum çıkarken sol ayakla çıkıyorum elhamdülillah be elhamdülillah bunun için şükür secdeleri yapmaya değer buyurun test edelim, çocuklara gittiğiniz yerlerde sorun, sünnetli misin diye, size fotoğrafta gösterebilir, bak amca sünnet olduğum günün fotoğrafı der, kirvesini de şahit olarak çağırabilir, çünkü bizde sünnet, cerrahi ameliyelere deniyor, bir de ihtiyarın sakalına, gençlerin ne iş olacak sünnetle, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, nasıl olsa İran'dakiler şeyi, Türkiye'de otomatik sünni doğuyorsun, vatandaşlık gereği. Sünnilik, mezhep adı değildir. Yaşam adıdır. Tarz adıdır. Test için çocuklarımıza sünnetle ilgili kelime soralım, cevabını alalım. Tekrar evlerimizi sünnet ehvi, sünni insan evi yapmanın şartlarını konuşuyoruz kardeşlerim. Bir, Allah'ın farzları o evde eksik değildir. İki, Allah'ın haram ettiği şey o eve girmemiştir, giremez, giremeyecektir. Sigortalıdır harama karşı. Resulullah'ın sigortası altındadır sallallahu aleyhi ve sellem haram o eve giremez 3 evimizde sünnet kültürü vardır 10 yaşında çocuğumuz botlarını çıkarırken düşmemek için sol ayakla eve girmiştir annesi de bakmıştır aa Allah afesin deyip yanlış iş yapmış ayakkabısıyla botuyla eve girmiş gibi Tekrar dışarı çıkıp Sağ ayağıyla içeri girmiştir Sünnet böyledir diye Bak sünnet eğitimi Kur'an kursuna gitmeye de gerek kalmamış Eve girmeyi Resulullahça yapmaya çalışıyor çocuk Botla çamurla ayakkabıyla halıya basarkenki Refleksi Eyvah sol ayakla girdim yanlışlıkla diye Aynı şekilde çocuğu heyecanlandırıyor Geri dönüp Resulullahça eve giriyor. Bunun için Müslümanız zaten. Müslümanlık da budur. Tuvalete girişinde yavrumuzu nasıl yetiştirdiğimiz belli olmalıdır. Evlerimizin sünnet evi olması demek, Birilerinin filan futbol takımını tutup Çocuğun yatak odasına o takımın Filanca oyuncusunun resimlerini Astığı gibi Onların ilahlaştırdığı değerleri o olduğu gibi Beş kardeşli bir evde Çocuklara adın nedir sorulduğunda Benim adım Ahmet'tir ama Ben Enes İbni Malik'in kopyasıyım bu evde Allah Ablam nesibe teyze sayılır. Ashabı kiramı tutar olmuşlar. Bir gün bir evde bir Müslümanın evinde Enes'li Malik mi, Üsame bin Zeyt mi daha değerli sahabidir diye kavgalar olduğunu göreceğiz mi ey Rabbim? Çocuklarımız filanca meşhurun peşinden yürek saldıkları gibi onun yerine Yetiştirdiğimiz sünnet evinden yetişmiş çocuklar filan sahabi olmasa bu hizmetler böyle olmazdı diyecekler mi acaba? Bir gün çocuklar sofrada Üsame'ye 17 yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancak teslim etti deyince Kız kardeşi de Ayşe ile evini ne zaman kurdu onu konuş sen onu deyip Kadın haklarını Ayşe üzerinden savunduğu gün, Gökler rahmet olup o eve girmez mi? Sünnet evi o ev değil mi? Sadece çocuk sünnet olduğu gün, Balonlar şişirmek, Balonculuktur. Her doğan çocuğu, ashab kiramdan birinin, kopyası olsun, örneği olsun diye, Allah'a adayan anneyle, sadece çocuğu sünnet olunca, beş tane balon şişiren anne, aynı Allah'a mı giderler? Aynı Resulullah'tan mı şefaat isterler kıyamet günü acaba? Sallallahu aleyhi ve sellem. Evlerimiz, sünnet evine dönüşecek inşallah, küfür, şeytan ve şeytanın hadimleri her ne kadar dalalet evi bid'at evi yapmak istiyorlarsa da biiznillah artık biz Resulullah'ın hasretini aldık gördük ki onun sahibi olmadığı evlerimiz boşanmanın, çıldırmanın psikologlara esir olmanın yaşandığı evlerdir onlar huzurumuz gitmiştir evlatlarımızı doğurmaktan korktuğumuz evlerde yaşıyoruz. Güya, cepheye gidip düşmanla bir sene harbetmeye hazır asker adayları, ya da askerliği komando olarak yapıp geldiği için hikayeler dizen adamlar, dağdan dağa nasıl mermi saldığını anlatan adamlar, niye ki çocukta kaldınız deyince, nasıl yetiştireceksin ki bu zamanda ya, canavar geliyor çocuklar ordudan korkmuyor doğurduğundan korkuyor bu safsataya kimi inandırıyorsun sen Resulullah'ın merhamet elinin olmadığı bir ev çocuk büyütülebilir bir ev midir bu zamanda yegane merhamet kaynağımızı kendimiz şu şöyledir bu böyledir diye ihmal edip çaresiz kalmışız meğer ki evlerimiz sünnet evi olacak bunun için bir farz ihmal edilmez bir evdir evimiz bizim iki evimizi haramlarla yakmayız üç takatimiz kadar becerebildiğimiz kadar sünnetleri uygularız evimizde bütün sünnetleri uygulamaya yeterli olmayabiliriz Hepsini aşkımız olur heyecanımız olur kadın bir sünneti ihya eder erkek öbür sünneti ihya eder çocuklardan biri öbür sünneti ihya eder bunların toplamını Allah rahmetini açar mevsimlik sünnetler değil hayati sünnetler uygularız ve dört bidat kabul etmeyiz evimizde komşular ne der ne derse desin dilsiz kalsın komşu eğer benim için bir şey diyecekse bidat düşmanıyız Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Allah'ın peygamberinden emanet aldığımız dinimizi kökten 80'e çıkarmayız. Evimizin fertlerinden biri vefat eder, Rabbine giderse namaz kıldıktan sonra ona rahmetler dilerim Rabbimden. İbadetler yaparım. Hayır hasenat yaparım. Yedinci gecesi, 40 gecesi, elli ikinci gecesi, seneyi devriyesi, asır devrisi tutmam, anlamam yok sayarım. Komşular derse ki bu kadar imkana rağmen adam sana iki tane daire bıraktı, sen elli ikinci gecesini yapmadın bunun derseler biz müminiz deriz. Olur biter. Müslümanız elhamdülillah. <gülüyor> Ebubekir Bekir radıyallahu anh, ne 7. gecesinde ne 52. gecesinde ne de yıl dönümünde peygamberiyle ilgilenmedi çünkü peygamberi Rabbine gittiğinde kalktı bu Bekir ne dedi Muhammed'e tapınanlar bilsin Muhammed öldü dedi Allah hay vaka yumdur biz onun kuluyuz dedi böyle diyen bir adam 52. gece kutlaması yapar mı? kimin babası dedesi Resulullah'tan daha değerli, aleyhissalatü vesselam, evimizde bid'at yok. Çünkü giren her bid'at, bir sünnet çıkarır. İkisi bir arada durmayacağı belli bir şey. Ölümle hayatın, aynı insanda olmayacağı gibi. Ya ölüdür ya diridir. Evimizde ya sünnetler yayılacak, ya da bid'atler yayılacak. Evimizin, dördüncü prensibi, ne dedik? Sünnetleri yayacağız dedik. Bunun doğal sonucu, beşinci prensibi de bid'at düşmanıyız. Düşman, düşmanız bid'ata. Yapmasak daha iyi olur değil. Çünkü icra ettiğimiz her bid'at, beraberinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, kopukluk getirecektir. Kardeşlerim, sünnet evimizin, en temel, ayakta tutan unsurlarından biri de, biz evimizde Allah için severiz, Allah için buhz Eşlerin birbirine sevgisi ve tahammülü Allah'ın hatırı içindir. Çocuklarımızın meşakkatine katlanırken evde, büyüyünce onlar, ben de yaşlanmış olacağım için, Beni hastaneye götürürler. Emekli param yetmezse çocuklar bana bakar diye değil. Allah'a güvenir gibi çocuğuma güvenmem. Ben Allah'a tevekkül ederim. Çocuğuma tevekkül etmem. Eşlerin de, çocukların da, annelerin babalarında da kaynaşma malzemesi Allah olmalıdır. Nefret ve anti sevgi oluşacağı zamanda bu Allah adına olmalıdır. Tam misafir için hazırlanmış malzemeleri, ikram sofrasını devirip, misafirin önünde beni mahcup ettiği için çocuk dövmem. Namaz kılmadığı için azarlarım. Allah için. Yavrum benim diye öp okşadığım zaman, Elimden tutacak ve cennete götürecek beni diye yaparım bunu. Elimden tutup beni cehenneme götürmeye yarayacak işler yaptığı zaman da ateş olurum. Kısa devre olurum o zaman. Beni evimde melekler izlerken görürler ki sevdim mi Allah için seviyorum. Buzettim mi de Allah için buz ediyorum. sünnet evi bu evdir ve kardeşlerim benim evim müslüman olarak yaşadığım evim Resulullah'ın ümmetinden bir müminin evi sünneti olan peygamberin aleyhissalatu vesselam iman edenlerinden birinin evi olarak bilinecekse eğer o evde umut oranı umutsuzluktan her zaman daha fazla olacak fakirlik konusunda sağlık konusunda gelecek konusunda siyaset konusunda ticaret konusunda akraba ilişkileri konusunda umudun yüksek olduğu ev sünnet evidir ben Muhammedun Resulullah dedim mi? Elhamdülillah dedim. Muhammed de bana sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin koptuğunu görsen bile elindeki bir fidanı dikmeden sakın kıyamet kopmasın. Kıyamete 10 dakika kala bile 20 sene sonra meyve verecek bir ağacın fidanını dik, dik diyen Muhammed'e iman ettim ben sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Muhammed'e iman eden insan umutsuz kalamaz. Şeytanın kucağına düşüp göre göre kendisini helak edecek umutsuzluk bataklığında sürüklenemez. Muhammedur Resulullah demenin manası kalmaz bu dünyada o zaman. İman ki cennet nedenidir. O bile son nefes verinceye kadar herkese açıktır. Herkes iman edebilir diyen Resulullah'ın ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Üç gün yaramazlık yaptı. Dört gün eve geç geldi. Beşinci gün annesini azarladı diye, çocuğundan ümit kesmiş anne babanın evinde peygamberliğin ağırlığı yok demektir. Umut evidir evlerimiz. Fakirlikte bugün, ağzımız açtan kokacak hale gelmiş olsak bile yarın dünyanın sayılı zenginlerinden biri beni yapabilir Allah diye umutla beklerim bugün ölmediysem eğer yüz kere ölüm raporu verilmiş bir hasta bile olsam ben umutla yaşarım çünkü benim Allah'ım ölüyü diriltir bir Allah'tır hastaya nasıl şifa vermez beklerim vermezse şifa onun bileceği zaten benim umut yüküm, kış günü yağmur indiren bulutlardan daha yüklü olmadığı sürece, mümin olma zevki yaşayamam ben. Kardeşlerim farzlar, ve haramlar, ve sünnetler, ve bitatler, ve sevgiyi ve düşmanlığı Allah için yapmak, ve umut yüklü olmak, bir evde, sünnetin ağırlık oranıdır. Ne kadar sünnet evi, ne kadar da sünnetten ırak bir ev olduğumuzun belgesi bunlardır. Değerli kardeşlerim, Enes İbni Malik'e aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir nasihati var. O nasihatini bitirirken diyor ki, yavrum diyor. Benim sünnetimle yaşa beni sevmiş olursun. Beni seversen benimle beraber olursun kıyamet günü. Beni sünnetimle sev. Beni sünnetimle sev. Enes e diyor. Enes. Enes kim? 10 sene Resulullah'ın evinde aleyhissalatü vesselam, hizmet etme şerefiyle bu dünyada şereflenmiş çocuğun adı. Sünnetimle yaşa. Beni sevmiş olursun. Beni sünnetimle seversen, kıyamet günü benimle beraber olursun. Hepimiz için geçerli. Temel kuralları unutmuyoruz. Sünnet diyor ya, bazı örnekler zikredeceğiz. Ama şunu unutmuyoruz. Bir, farzlar olmalı. Farz sorunu olmayan ev. Haramların yakmadığı ev. Sünnetlerin iş kabul edildiği. Sünnetlerin hayat tarzı kabul edildiği ev. Bidatlerden kaçınılan ev. Severken Allah için seven. Buz ederken Allah için buz eden. Ve... Hiçbir şekilde umutsuz kalmayan, Allah'a en çok güvenilen ev. Bu sünnet evidir. Bu evde, filanca marketten alışveriş yapmıyoruz yavrum. Neden baba? Çünkü o market Allah'ın haram ettiği şeyi satıyor. Ey aile meclisi, buyurun oylamaya sunuyorum filan market, Allah'ın haramını satıyor. O bize 100 metrede haram satmayan market 600 metrede. Aile meclisi toplanmış. 5 yaşından sonra çocuklar oylamaya katılıyorlar. Allah'ın haram ettiği marketi protesto ediyoruz mu? Ediyoruz. İttifakla. Sünnet evinde oy verenlerden biri o market yakın oraya gidelim diyebilir mi? O zaman o marketteki sorun senin evinde de var demektir. İttifakla bir kilometre öteye yürüyerek gideriz, Allah'ın haram ettiği şeyi satan marketçi sevmeyiz. Sevdik mi? Allah için sevdik. Buz ettik mi? Allah için buz ettik. Biz evlerimizi Resulullah'a verdikten sonra, Resulullah bizim bağrımızdadır zaten aleyhissalatü vesselam. Can kardeşlerim acı söylettiriyor. Hasret bağırttırıyor. Bir insan ölüyor. Onun için birini çağırıyorlar. Tanımadığı yetmediği bir adam için orada bir şey okuyor. Yasin okuyor mesela. Ellerini açıyor ya Rabbi. Başlıyor. Bu okuduğumuz Yasin'den. Adem Aleyhisselam'dan beri kimler geldi, kimler geçti, akrabalar vesaire vesaire ve özellikle de senin rahmetine gönderdiğimiz filan cezat. Umut umuttur. Bir şey demiyoruz. Bu sözleri şöyle bir tasavvur edelim gözümüzde. Enes'e söylediği sözü de tasavvur edelim. Yavrum Enes, sünnetimi yaşayan beni sevmiş olur beni seven de kıyamet günü benimle beraber olur buradan kargo ile peygamberin yanına gönderiyorsun ölüyü yer ayırttırmış peygamberin yanına hiç öyle uzak bir yerlere koymak da yok yani cennetin böyle uzak yerleri de yok peygamberin yanına hemen firdevs ve peygamberin yanı. ya bu kadar kolaydı bu işlerde ashab-ı kiramın neydi çektiği Allah için ya nasıl kalktı adamlar gözümü kölet ya Rabbi Resulullah'tan başka birini görmeyeyim nasıl dediler Tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Resulullah'a doğru dönmemiz gerekiyor. Bu arada kardeşlerim, bugünün sıkıntısı olan şu temel altı maddemizi saydık elhamdülillah. Evlerimizin sünnet sigortası onlar inşallah. O temel ölçüden. Ama bu arada çocuk eğitiminde bilhassa, eşlerin birbirlerini ikaz edeceği konular arasında bilhassa, Belli başlıkları zikretmem gerekiyor. Çok kalabalık ve gürültülü bir hayat yaşıyoruz. Bu gürültü ve kalabalık ortamında sünnet ruhlu işler olduğu halde ihmal ettiğimiz olabiliyor. Özellikle hatırlanması üzerimize vaciptir diye bazı başlıklar hatırlayalım. Bir, Resulullah'ın Adıyla Muhammedun Rasulullah ile kurulmuş bir eve selamsız girilmez. Girilmez. Hırsızdan başkası o eve selamsız giremez. Bazı babalar, e nasıl olsa bu evin babasıyım diyor. Eve girerken, merhaba çocuklar. Ne oldu ya? Ne merhabası? Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, evinize girerken kimse yoksa bile selam verin. Mümin evidir, orada melek vardır muhakkak buyuruyor. Kimse yoksa bile selamun aleyküm de, diyor, çocuklar küçüktür, kadının üstü başı açıktır o arada diye, nasıl selam vermezsin sen? Selamsız bizim evimize hırsızdan başkası giremez. Ev sahibi de dahil. Üç yaşından itibaren de çocuk bu eğitimi almış olması lazım. Bir, sünnet evinden pratikler konuşuyoruz. İki, bizim evimizde israf yoktur. Bitti. Resulullah'ın evinde israf olmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama israf olmaz demek, ekmek kırıntılarını çocuklara toplatmak demek değil. Onu kargalar bile yapıyor sofra bezini dışarı dök kargalar israfı önlüyorlar hemen. Karıncalar israfı önlüyorlar. Tavukların, karıncaların ve kargaların yapacağı şeyi niye konuşalım ki biz Müslüman evinde? Elbette yarı yenmiş, yarı e, israf edilmiş yemekler zaten Müslüman evinde olmaz. Vakit israfı olmaz müminin evinde. Mal israfı olmaz, insan israfı olmaz ve nimet israfı da olmaz israf deyince, önce vakit israfı, müminin evinde vakit israfı, doyasıya uyunulur, çocuklarla güreş yapılır, çocuklarla at binicilik oyunları oynanabilir, peygamber aleyhisselamın yaptığı gibi, baba oturur at olur, çocuk sırtına çıkar de der, anne de seyis olur, hem de intikamını almış olur kocasından, tamam hiçbir sıkıntı yok, bunlar israf değil, Bunlar israf değil, Kore filmi seyretmek israf. Hiçbir eğitimi yok, aksine çoluk çocuğun ahlakına, bedenine şekil veriyor, bu sakıncalı. Camdan cama muhabbet sakıncalı. Dün konuştuğun şeyleri konuşmak için bir daha gelen komşu sakıncalı. Komşular, akrabalar toplandı, hala şu kitaptan bir hadis-i şerif okuyalım dememişsin, çay, kahve, leblebi, fıstık gidiyor. Hayır, bunlar israf. Vakit israfı yok, mal israfı yok, insan israfı yok, ve nimet israfı da yok. Evimizde israf yok. Kardeşlerim, İnsan israfı deyince geldik. Yani insanı kuşbaşı yapmak lazımken kıyma yaptık o mu israf oldu acaba? Elbette bu değil. Hafız olmayacak bir çocuğu illa hafız yapmak insan israfıdır. Komşunun çocuğuna benzetip o mesleğe götüreceğim demek insan israfıdır. Yendiğinde ailece sakıncalı olacak, hastalık oluşturacak şeyleri yemek insan israfıdır. Evine bir hoca misafir gelmiş. Onunla İstiklal Harbi masallarını konuşmak israftır. Evine gelmişken, desene bize bir hadis-i şerif hazır, hoca evine gelmiş işte. İnsan israf ediyorsun. İsraf, yersiz ve gereksiz kullanım demektir. Çocuğu, aileyi, aile bireylerini, misafirleri gereksiz, yersiz kullandın mı israf ettin demektir. Ve kardeşlerim, bu yoğun kargaşa içerisinde, Resulullah'ın evinde olmadığı halde, bizim evimizde olan, ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde olması gerektiği halde, bizim evimizde olmayan şeyler, konuşuyoruz, bunlardan biri de, misafir ve ikram meselesidir. Misafir ve ikram meselesidir. Sünnet evinde, Resulullah imrenilmiş bir evde, şefaat umulan bir evde, sallallahu aleyhi ve sellem denen bir evde misafir ikram olur neden ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a iman ediyor ve kıyamet günü dirileceğine inanıyorsa misafirine ikram etsin buyuruyor misafirine şov yapsın demiyor ikram etsin diyor ikram nedir bir Allah için olur Allah için olan bir ikramın da cep telefonuyla fotoğrafı çekilmez bu sofranın bir fotoğrafını çekelim dedin mi selam olsun git der şey e hatıra kalsın Allah hatıra saklıyor bunu önüne koyacak bir gün merak etme öbür gelenlere gösterecek ne sofra kurmuştuk o zaman diyecek gitti sofra leş oldu gübre oldu gitti o sofra hatıra fotoğrafı yok Çekiyor melekler sen merak etme. Hem ne fotoğraf çekiyorlar. Bizim evimizde ikram var çünkü Resulullah öyle istiyor Aleyhisselatu vesselam. Allah için bir, külfetsiz iki. Külfetsiz. Üç, zengin veya fakir, yetim ya da babalı. Benim için sofra değişmiyor. Eğer forslu biri geldiğinde, şöyle siyasetçi şuradan buradan meşhur biri geldiğinde okul müdürü çocuğun okul müdürü geldiğinde kurduğun sofrada kim menü? İşte filan yerden gelmiş muhacirler, misafirler, köyde yetim kalmış çocukların geldiği zaman kurduğun sofradan daha farklıysa yok sünnet. Bu bidat işte. Soframız Allah için kurulacak, külfetsiz olacak. O sofradan sonra evin kadını bir hafta dinlenme, yorgunluğunu giderme ihtiyacı hissetmeyecek. Annesini veyahutta kızını çağırıp gel kızım bulaşıklara yardım et. Seferberlik vardı bu evde. Ordu doydu sanki. Öyle bir ziyafet olmayacak. Bir tarhana çorbası, ekmek sıcak olsa iyi olur tabii. Bir sıcak ekmek bir tarhana çorbası. Yahu tiyatro mu oynuyoruz? Hayır, Allah için iş yapıyoruz. Yedikten sonra, Yiyenler doğru hastaneye bakıma, Diyete, Yedirenler de doğru bulaşıkhaneye. Buna misafirlik mi denir? Bu sünnet değil. Bu Roma kültürü. Medine kültürü değil bu. Ye ye ye, Yeme zevkin bitmediği için parmağını boğazına sok, Kus, bir daha ye bir daha ye. Roma çılgınlığı bu Roma. İstanbul'da, Sultan Fatih'in fethettiği şehirde olabilir senin evin ama kültürün Roma kültürü. İkram evlerimizin zinetidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatırasıdır, sünnetidir, Allah için olacak. Külfetsiz olacak, hastaneye sevk ettirmeyecek, doktorlara malzeme oluşturmayacak ve fakirmiş, zenginmiş, forsluymuş hiç önemli değil. Bildiğin kuru fasulye Yanında ekmek Turşusu da olur kış günü ha Senin hasta mısın sen turşu yeme Zengin de gelse fakir de gelse ama temiz içinden kıl çıkmayan Fasulyesi pişmiş özen gösterilmiş Karşındaki Müslüman Özen göstermişsin Bir fasulye bir ekmek bir turşu Olur mu böyle bir şey? Müslümanın evinde olur Çünkü Müslüman Allah'tan başkasını dert etmez kendine Ve bir başka özellik kardeşlerim. Sünnet evinin grafiğini çiziyorum. Sünnet evinde ev halkından kimse borçlu olmaz. Çünkü bu ümmetin peygamberi aleyhissalatü vesselam borçluların cenazesini kılmadı. Bizim evimizde cenazesi kılınmayacak adam olmaz. Olmamalı. 220 ay taksit demişlerdi. O sünnet kültürü değil. O da Roma kültürü. Romalılar getirdi bunu. Bizim evimizde borçlu olmaz. Kim borçlu olur? Bin borcu var, 700 binde servet var adamın. Zevk için borçlanır gibi borçlan. İş adamı borçlansın. Sadece emekli maaşın var, onun için borca giriyorsun. Ondan sonra 18 yaşında kızı da işe gönder. Borç ödüyoruz. Ve zaruret de, Müminin evi, borçlu evi değildir. Bir borçları vardır, Allah'a can borcudur o da. Başka borçları yoktur. Ve ev büyüğünün vasiyeti yazılıdır o evde. Sünnet konuşuyoruz. Ev büyüğünün vasiyeti yazılı olur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre kurulu bir evde affetmek esastır. Baba çocuğunu affeder. Eşler birbirini affeder. Üç günden fazla küslük yasak o evde. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan giderken ne buyurup gitmişti? Üç günden fazla küstürmek haramdır demişti. Komşuya bile haram. Dört aydır konuşmayan baba oğul. Sünnetten kopmuş baba oğul onlar. 20 gündür eşlerden biri küs, öbürü nazlanıyor, o nazlanıyor. Sünnetsiz gidiyorlar. Sünnet yok. Roma kafası. Sünnet konuşuyoruz. Ve kardeşlerim, hepimiz bileceğimiz gibi, salavat getirilen bir evdir sünnet evi. Efendimizin adı anıldığında, aleyhissalatü vesselam, sünneti ihya edilecek şekilde, o evde salavat getirilecek. Kardeşlerim, bugünkü trafik kar bugünkü betonlaşmış hayat tarzında, kaybettiğimiz değerlerden biri de, erkencilik değeridir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah'ım, benim ümmetimin sabah erken yaptığı işe bereket ver buyuruyor sabah namazıyla hayat başlar sabah namazından sonra müminlerin şehirleri kurulur müminlerin şehirleri ve hayatı sabah namazında kurulacak bu en ciddi sünnetlerden birisidir 9'da kalkılıyor Ona kadar kahvaltı kampanyaları başlıyor 11'de esnemeler hala devam ediyor bu sünnet evi değil. E bugün tatil. Bizim imanımızın tatile girdiği günümüz yoktur. Sünnet ömür boyudur bizim için. Tatil iş için olur. Kardeşlerim, Abdullah İbni Zeyd, radıyallahu anh, ne dedi Resulullah öldü haberini duyunca oğlundan, Al gözlerimi ya Rabbi. Ben ne yapayım bu gözü Resulullah görmeyeceğim dedi. Bugün biz, önce sözlü olarak, inşallah Rabbimin lütfu ve keremiyle de daha sonra da, eyleme dönüştürerek demeliyiz ki Rabbim, içindeki canlarımızla beraber evlerimiz Resulullahına feda olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bizim hayat paralamız olmalı. Bunu önce sloganlaştıralım, adım adım da eylemleştirelim, yarında Rabbimize kavuştuğumuzda sünnetiyle yaşadığımız hayatımızın bereketini görüp şefaatiyle cennete girelim inşallah. Ve kardeşlerim, bütün bu olanlar, bu öneriler ve hatalarımız hepsi üç şeyde kesişecek dedik ki sünnet evi kuracağız altı temel prensip üzerine kuracağız ondan sonra bu çağda bu beton çağında imal ettiğimiz boyutlar var onları toparlayacağız inşallah bu arada eğer Rabbimizin bir nimetini görürsek bu işleri becerip Allah'ın lütfuyla sünnetleştirebilirsek şükredeceğiz hata edersek istiğfar edeceğiz tövbe edeceğiz Sıkıntıyla karşılaşırsak sabredeceğiz. E ben istiyorum çocuklarımdan biri ayak uydurmuyor. Olabilir. Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu da ayak uyduramadı. Lut Aleyhisselam'ın karısı da ayak uyduramadı. Olabilir. Ya şükredecek durumdayız, ya sabredecek durumdayız, ya istiğfar edecek durumdayız. Evimizin üç ana şarteli vardır. Ya şükür şarteli açıktır, ya sabır şarteli açıktır, ya istiğfar şarteli açıktır. Yıkılmış ev, bunlardan üçünün birinin aktif olmadığı evdir. Gayret edeceğiz. Elbette bugün karar verince, 24 saat sonra badana yapar gibi evimizi sünnet badanası yapacak halimiz yok. Bu bir süreç. Nuh Aleyhisselam kaç sene uğraştı bu noktaya gelmek için. Lut aleyhisselam bir ömür bitirdi bunun için. Her zaman olacak diye bir şey yok. Ama biz, Resulullah'a feda edeceğimiz aleyhissalatü vesselam, içindeki canlarla, malla, her şeyiyle sana feda olsun ya Rasulullah bu evim, diyebileceğimiz, heyecanı taşımamız lazım. Biz üzerim, üzerimize düşeni yaparız. Ve kardeşlerim, hepimizin, şu hadisi şerifi, parola olarak, ve, umut deposu olarak, alıp gitmemizi, Rabbimin bir nimeti olarak görüyorum. Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanların, sünneti, unuttuğu bir zamanda, benim, benim, Sünnetlerime sahip çıkana Allah, şehit sevabı verecektir. Yanlış duymadınız. Yatak odası, banyosu, tuvaleti, oturma odası, balkonu, önündeki bahçesi, mutfağındaki deposu, hatta soğutucudaki kurban bayramından kalmış etleriyle, bütün modernliğiyle, bütün müreffehliğiyle, keyfi sefasıyla, klimasıyla, kaloriferiyle, bütün neşesiyle bulunduğu halde insanların Resulullah'ın sünnetiyle, onun hadisleriyle teğet geçtiği bir zamanda ben Resulullah'ın sünnet evini kurmak için heyecanlıyım Rabbim, bana yardım et. Senin yardımınla bu evi kurayım, yaşatayım. Aile meclisi kurup da ey aile bireyleri Rabbimizin huzuruna çıktığımız gün gelin Resulullah'a sahip çıkan bir aile olarak sünnetini hiya edelim. Kıyamet günü de peygamberimizin etekleri etrafında ailece buluşalım. Eş, Eşler olarak biz çocuklar olarak siz kaynanalarımız kaynatalarımız babalarımız dedelerimiz amcalarımız Resulullah deyince sallallahu aleyhi ve sellem diyen sünnetine canlar feda eden Abdullah ibn Zeyd gibi sana sana bakacak gözüm yoksa artık bu göz kör olsun diyen mümin heyecanıyla gelin beraber Sünneti yaşayalım, kıyamet günü de Havzu Kevser'in etrafında ailece bulunalım, ailece. Öyle Hacı Dede Hacca geldi, gitti geldi, televizyonda izlemiyor, tövbe istiğfar etti, o orada tesvi çekiyor, öbürü internetten mesaj gönderiyor, öbürü cep telefonuyla oynuyor. Bu manzara, kıyamet günü eğer o Hacı Dede kurtarırsa nasıl olacak? O cennette bu sıratta bekliyor, öbürü cehennemde tuşlara basıyor olacak o zaman maazallah. Komşular böyle düşünmüyor olabilir, medyatik hata olabilir bu yaptığımız... Ama biz bütün insanların Resulullah'ı bırakıp gittiği bir zamanda 52 haftadan sadece bir tanesini Resulullah'a ayırıp onu da kutlayıp Hristiyanların bir şeyi kutladığı gibi kutlayıp cennete girdiğini zannettiği bir zamanda 365 günü 24 saat bütün zevklerimize ve keyflerimize teknolojiyi kullanmamıza rağmen Resulullah'a dayarak, sünnet evi kurarak aleyhissalatü vesselam evlerimizi sünnileştirerek dedelerden kalma bir kültür olarak değil gözümüzle gördüğümüz kulağımızla yaşadığımız ellerimizle tuttuğumuz bir kültür ve heyecan olarak Resulullah'ın sünnetine sahip çıkarız inşallah. Bir yaşındaki çocuğumuz 80 yaşındaki dedemizde bir gün kıyamet kopar da bu dünyadan gidersek biz kıyamet kopmadan önceki son fidanı dikmeye çalışan bir aile olarak Allah'ın izniyle kadınıyla ailesiyle çocuğuyla dedesiyle kaynataları kaynanalarıyla inşallah da komşularımızla beraber Resulullah'ın eteklerinin dibinde buluşacağız sallallahu aleyhi ve sellem bunun için sünniyiz biz bunun için sünnet diyoruz bunun için dünyanın tamamını veriyoruz da Medine'de bir sokak değil Medine'de ayağımızı basacak kadar bir karış yere razı oluyoruz bu Medine için varız bu heyecan için çocuk yetiştiriyoruz bunun için düğün yapmaya değer bunun için ev satın almaya değer bunun için müminiz zaten Velhamdülillahi rabbil alamin